Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye Ve eşhedü en la illallah la ve eşhedü enne Muhammeden ve resulüh. Emma ba'd fe inne'steqal ve khayran hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînâr Tefsir dersimize 42. sure olan Şura suresiyle ile devam ediyoruz inşallah. Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet Ha İki 2 ayn sin kaf İbn Abbas Radyalanma, bunlar Allah'ın yeminlerinden bir yemindir ve Allah'ın isimlerinden bir isimdir demiştir bu hurufu mukatta ile gelen ayetler hakkında Şura suresi ile ilgili olarak Ebu Cafer Muhammed el-Bakır rahimoлла Meymune radıyallahu hanıha'dan şöyle rivayet ediyor Bir gece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Meymune radıyallahu hanıha'nın evindeyken Şura suresini okumak istedi Ha mim. Ayn, si'in, kaf diye başladı ve gerisi aklına gelmeyince bu kısmı tekrar edip durdu. Sonunda Ey Meymune! Şura suresini biliyor musun? Zira başı ile sonu arasındaki ayetleri unutmuşum diye sordu. Meymune radiyallahu da bunun üzerine ben onu okudum. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu demiştir. Bunu Taberi ve Abdurrazak rivayet etmişlerdir. Hasen-i yani Nebi aleyhissalatu vesselam da bir beşer olma sasebiyle ee, bu ayetleri unutmuştu ve kendisine hep bu şekilde hatırlatılıyor. 3. Aziz, Hakim Allah sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette El Haris bin Hişam radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey lan Resulü vahiy sana nasıl geliyor diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazen çıngırak sesi gibi gelir. Bana en ağır geleninde de budur. Sonra vahiy benden kesilir. Ben de bana söyleneni aynen alıp ezberlemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan suretinde temsil etmiş olarak gelir ve bana söyler. Ben de onun söylediğini aynen bellemiş, ezberlemiş olurum. Ayşe radıyallahu anh dedi ki ben gerçekten ona soğuğu şiddetli bir günde vahiy geldiğine şahit olmuştu. Vahiy kesildiği zaman şakakları şapır şapır terliyordu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 4- Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. Şüphesiz O Ali'dir, Azim'dir. 5- Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde olanlara bağışlanma dilerler. Şunu bilin ki gerçekten Allah gafurdur, Rahim O'dur. Katade dedi ki Allah Teala'nın azametinden dolayı gökler çatlayacak gibi olur. Melekler yeryüzünde bulunan müminler için bağışlanma dilerler. Yani buradaki yeryüzündekiler ifadesiyle kastedilen müminlerdir. Es-Süddi Raymullah da aynı şeyi söylemiştir. Yetafattar ne kelimesi çatlayacak demektir. Melekler yeryüzünde olan müminler için bağışlanma dilerler. Evet bu ve daha bir takım ayetlerde meleklerin müminler için bağışlanma diledikleri bildirilmiştir. Fakat... Meleklerin müminler için bağışlanma diliyor olmaları müminlerin meleklere seslenip de ey filanca melekler işte benim için bağışlanma dileyin demelerini meşru kılmaz bilakis bu şirktir nitekim Allah azze ve celle kitabında daha önceki müşriklerin meleklere de ibadet bu şekilde ibadet ettiklerini ve ortak koştuklarını bildiriyor. Müminler için melekler zaten bağışlanma diliyorlar. Şayet mümin bir kimse böyle bir e, işe girişirse Allah'a şirk koşmuş olur. Mümin olma vasfından çıkar ve meleklerin bağışlanma dilemesi hakkında e, kaybetmiş olur. Bu sure genel itibarıyla e, menheci pek çok özellikleri içeren bir suredir. Bu surede tasavvuf ehline, bidatçilere, haricilere, mürciyeye, Sünnet inkarcılarına, mezhep taklitçilerine, kıyas ehline ehret diyeler geçmektedir. Altıncı ayette şöyle buyrulur. Onun dışında veliler edinenlere gelince Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Sen ise onların üzerinde bir vekil değilsin. Evet bu ayette öncelikle Allah'ın dışında veliler edinmek gibi önemli bir husus zikrediliyor. Yani Allah Azze ve Celle kendisinin dışında veliler edinmeyi burada reddediyor. Bu işi yapanlardan teberri ettiğini ifade etmiş oluyor. Mindûnihi evliya kavlini Araf suresi 3. ayeti ve Nisa suresi 9. 65 ayetleriyle birlikte düşünmek lazım. Burada kastedilerini anlamak için. Allah'ın dışında veliler edinmek. Mesela bir kadın evleneceği zaman velisi olur. Ee, evlat için ana babası onun üzerinde bir velidir. Ee, yöneticiler, alimler e, insanlar üzerinde velidirler. Bunun gibi. Burada kast edilen, mesela Araf suresi 3. ayetinde e, ne buyruluyor? Siz Rabbinizden size vahyedilene uyun. Başka evliya edinip de başka veliler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz buyruluyor. Burada bakın Allah'ın dışında veliler edinmeyi Allah'tan indirilen Vahyin mukabili, onun bir zıttı olarak zikrediyor. Yani siz Rabbinizden vahy edilene uyun, başka veliler edinmeyin. Yani ne demek bu? Allah'ın dışında veli edinmek demek, ilk önce veli kelimesinin manasını bir e, hatırlatalım. Veli, e, Rab, sahip, efendi, söz sahibi, manalarına gelir. Yani senin üzerinde bir kimseyi yetki sahibi kılman, onu veli edinmendir. Bu yüzden Yahudiler, Hristiyanlar kitabı veli edinmek hakkında mesela yasak vardı olmuştur. Yani onları, kafirleri kendi üzerinde söz sahibi veli edinme. Aynı şekilde münafıkları veli edinmek de yasaklanmıştır. Dolayısıyla mesela alimler veya yöneticiler yani genel manada velayet e, sahibi olan bunlar ne zaman Allah'ın dışında veli edinilmiş olurlar? Kitabı ve sünnete aykırı yani Rabbimizin vahyettiğine <gülüyor> aykırı bir takım konularda onlara bu yetkiyi verirsen Allah'ın dışında onları veli edinmiş olursun. Yok Allah'ın e, sınırları içerisinde yani Allah'ın izin verdiği sınırlar içerisinde senin velilerin olursa bunda bir sıkıntı yok. Mesela e, azat edilen köleye Mevla Tabiri kullanılır. Yani velisi olan e, kimse. Yani bu bunda bir sakınca yok. Ama ne zaman ki kitaba ve sünnete aykırı bir velayet olur, o zaman sıkıntıya gireriz. Nitekim Nisa suresi 89. ayet nasıl başlıyordu? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. Bunlar mutlaktır ve ulil emri minkum. Buradaki uli kavli veli kelimesinden gelmedir. Yani onun türevidir. Yani yetki sahipleri, ullemriminkum sizden olan yetki sahipleri. Mesela vali kelimesi e, bu kelimeden türemedir. İşte vilayet kelimesi de işte valilik manasında. Yani yönetici bir ayrı bir yöneticiyle yönetilen il bugünkü tabirle. E, Allah'a kayıtsız şartsız bir itaat, Rasul'e kayıtsız şartsız bir itaat, hep اَتِيُ ve وَاَتِيُ الرَّسُولَ diyerek mutlak itaat lafzıyla zikrediliyor. Allah ve Rasulü. Ama ullemri minküm derken ve ullemri minküm derken Allah ve Rasulüne atıf olarak geliyor burada. Yani sizden olan o yetki sahiplerine Allah'a ve Rasulüne itaate uygunsa itaat dinlemektir. Nitekim ayetin devamında فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي şeyin Herhangi bir konuda herhangi bir meselede şeyde ihtilaf ederseniz, ayrılığa düşerseniz Çekişirseniz feruttuhu Allahi ve rasul. Onun hükmünü Allah'a ve رسول'ne döndürün. buyruluyor. Yani ulil emri minkum sizden olan emir sahipleri birincisi demek ki veli edindiğin kimse sizden olacak. Müminlerden, Müslümanlardan olacak. Münafıkları, kafirleri bu devre dışı bırakıyor. Bunları veli edinemezsin. Yani bir kadın mesela bir münafıkla evlenemez. Bir kafirle evlenemez. Kitab ehliyle evlenemez. Niye? Evlendiği takdirde onu kendi üstünde veli kılmış olur. Çünkü e, Nisa 34. ayetinde aynı surenin e, baş taraflarında daha önceki ayetlerinde Er-ricalu ne ale-nisa buyruluyor. Yani e, erkekler kadınlar üzerine kaimdirler. Onların üstünde söz sahibidirler. Bu kavvam kelimesi de bugün kaimül makam kaymakam dedikleri kaimül makam kelimesi e, bu kavvam kelimesinden gelmektedir. Yani nasıl ilçelerde kaymakam yönetiyor. Bunun gibi e, o da böyle bir yetki sahibidir. İşte erkekler kadınlar üzerinde böyle yetki sahibidirler. Dolayısıyla bir erkek münafık bir kadınla evlenebilir. İşte kitap ehli bir kadınla evlenebilir. Bunun e, bir şeyi yok. Nikahın saatine bir e, halel getirmez. Ama mümin bir kadın, münafık olduğunu bildiği bir erkekle evlenemez. Çünkü onu kendisine veli kılmış olur. Onlar veli edinmeyi de Allah Azze ve Celle yasaklıyor Tevbe suresinde. Ee, burada işte mesela e, iş yerinde patron, iş yeri sahibi yani bu kısmi velayet sahibi oluyor. Burada mesela sen e, Gayrı meşru konularda ona itaat ettiğin takdirde Allah'ın dışında veli edinmiş olursun. Mesela sen iş yerine girdin, adam sana sakalını kes diyor. Sen de buna itaat ettin, Allah'ın dışında onu veli edindin. Veya işte e, namazları kılma, çalıştığın süre içerisinde namazlarını kılma diyor. Sen de ona itaat ettin, Allah'ın dışında onu veli edindin. Veya kadın kocasına, e, mesela kocası diyor ki peçe takma, yüzünü örtme diyor. Kadın da bu konuda ona itaat etti, ne yaptı? Onu Allah'ın dışına veli edilmiş oldu veya anne babası ona gayri meşru bir şey emrediyor erkek veya kadın gayri meşru bir şey emrediyor bu konuda ona itaat ettiğin takdirde onu Allah'ın dışında veli edilmiş olursun. İşte bu Allah'ın dışında veli edilenler kavlinin kapsamına girmektedir bütün bunlar. Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Burada ulu sıfatına bir işaret vardır. Allahu hafizun aleyhim ala, ulu e, sıfatına yani, yani Allah'ın yukarıda oluşuna bir işaret vardır sen ise onların üzerinde bir vekil değilsin yani Muhammed Aleyhisselatu vesselam ümmetin işte bir Rasulü Peygamberi olarak ümmetin yaptığı her şeyden Mesul değil onları uyarır korkutur müjdeler gerekli uyarlar yapar en ama mesela insanların her halinden mesul olamaz. Yani vakıf olduğu hallerinden ancak mesul olur. İşte sayet e, mesela İslam devleti olduktan sonra, bu, bu ayet Mekke döneminde nazı olmuştur. Ama Medine'de mesela İslam devleti e, kurulmuştur. İslam devleti olduktan sonra Müslüman toplumun hayatını ilgilendiren konularda da gerekli ceza işlemlerine ise bunları yönetici olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra onun halifeleri bu işleri üstlenirler Allah'ın nizamının hakim olması için. Burada e, yani bir İslam devleti olsa dahi insanların özel hayatlarında gizli hallerine müdahale etmek söz konusu değil. Mesela Ömer radıyallahu kısasını kıssasını biliyorsunuz bir yerden e, eğlence sesleri iştiyor ve hemen o eve adamlarıyla beraber dalıyor yanındaki görevlilerle beraber dalıyor. Adam diyor ki senin buna hakkın yok ey müminlerin insanların İnsanların gizlilerini araştırmakla memur değilsin. Bunun üzerine Ömer Radyalan adama hak veriyor ve e, o yaptığı işten vazgeçiyor. Bunun gibi. Ama alenileşen günahlara gelince işte İslam'da had cezası belirlenmiş bazı suçlar vardır ki e, bunları had cezasıyla cezalandırır. Bazıları işte tazir cezasını gerektirir. Bunun gibi. 7. Hem şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları uyarasın. Hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü ile uyarasın diye sana da böylece Arapça bir Kur'an vahyettik. Bir bölümü cennette, bir bölümü çılgınca yanan ateşin içerisindedirler. Sütli-i diyor ki, şehirlerin anasıyla kastedilen Mekke'dir. Yani Ummul Kura Mekke'dir. Toplanma günü ile kast ise kıyamet günüdür. Abdullah bin Adi bin Hamra radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haz virada durarak Mekke hakkında şöyle buyurdu. Vallahi sen Allah'ın en hayırlı yeri ve Allah'a en sevimli olan yersin. Şayet senden çıkarılmasaydım çıkmazdım. Evet bunu Tirmizi İbn-i Mace Darimi ve Ahmet Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. Bazı cahiller e, bu hadis-i şerifi işte vatan sevgisine delil getirmeye çalışıyorlar. Bunun vatan sevgisiyle alakası yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın illetini zaten bildiriyor hadiste. Mekke'nin Allah'ın en sevdiği yer olması sebebiyle. Müşrikler tarafından zorla çıkarılmıştı. Bunun üzerine böyle söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sekiz. Eğer Allah dileseydi elbette onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir. Zalimlere gelince onlar için ne bir veli vardır ne de bir yardımcı. Evet burada ihtilaf kınanmaktadır. Tıpkı Hud suresi 117-118. ayetlerinde olduğu gibi onlar ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariç burada da Allah dileseydi onlar tek bir ümmet kılardı. Yani onlar tek bir ümmet kılmadı. İnsanlar ihtilaf içindedirler. Fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir. Yani dilediği kimseyi bu ihtilafın dışında tutar. Yani Allah ve Resulüne muhalif olmayanlar e, tayfasına girdirir. Zalimlere de gelince onlar için ne bir veli vardır ne de bir yardımcı. 9. Yoksa onun dışında bir takım veliler mi edindiler? İşte Allah veli odur. Ölüler değilsen odur. Şüphesiz o her şeye kadirdir. Evet. Evet. Ee, bu veli Allah'ın dışında veliler edinmeyi önceki ayetlerde 6. ayette açıklamıştık yani e, özellikle Araf suresi 3. ayetinde e, biz bunu bu ayetlerin Nisa 59 ve 65. ayetleriyle 59'dan 65'e kadar olan ayetlerle birlikte düşünmesi e, gerektiğini söylemiştik şimdi Rabbinden indirilene uy sana, sana Rabbinden vahyedilene uy başka veliler edinme Burada mezhep mutasiplarına bir reddiye vardır. Her türlü mezhep tasubuna bir reddiye vardır. Çünkü bu mezhepler mesela Nisa 59'a birlikte düşündüğün zaman ihtilaflarını Allah'a ve Resulüne döndürmüyorlar. Bilakis olduğu gibi bırakıyorlar. Mesela bir meselede işte alimler ihtilaf etmiş. Ebu Hanife böyle demiş, Malik böyle demiş, Şafii şöyle demiş. Şimdi bunların dayandıkları delillere bakmak esas, yani müminlere delille hareket etmek. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin emrinde. Her iman edene Allah'a ve Resul'üne itaat etmek emredilmiştir. Yani delile, Kur'an ve sünnetin delillerine muhatap olmak her Müslümanın, iman iddiasını olan herkesin üstünde farzdır. Dolayısıyla ilim ehli de ihtilaf ettiğinde, ilim ehli daha iyi anlar nasları, bu doğru, biz buna itiraz etmiyoruz. İlim ehline ayetleri ve hadisleri daha iyi anlamak için, meselenin ihtilaflı, icma edilmiş yönlerini, ayrıntılı yönlerini, dilin inceliklerini vesaire e, öğrenmek için müracaat edilir. E, peki bunlar ihtilaf ettiğinde, işte filan mezhep filan mezhep diye böyle bıraktığın zaman ihtilafları bir kere Allah Azze ve Celle ayetinde bütün iman edenleri yine muhatap alarak sizden olan emir sahipleri e, onlara da itaati yönlendirdikten sonra bir şeyde ihtilaf ettiğinizde onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Emir sahiplerine değil, alimlere değil bakın. Allah'a ve Resulüne döndürün diyor ayette. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız çözüm yolu budur. En güzel çıkış yolu budur diyor ayetlerin devamında. Mesela bir mesele biliyorsun ki yani basit bir örnek verelim. Eller mesela namazda nerede bağlanır? Yani bundan çok daha büyük önemli meseleler var tabii ki. Ama meselenin anlaşılması için böyle sıradan bir örnek verelim. Hanefi mezhebindekiler göbek altında bağlıyorlar. Bu tahtes surre Sürre göbek demek, tahtes altı demek. Tahtes surre Bu konudaki dayanakları Ebu Davud'un ettiği bir hadistir. Başta Ebu Davud'un kendisi hadisin e, zayıf oluşunun illetini açıklamıştır. Hangi <gülüyor> ravi sebebiyle zayıf olduğunu açıklamıştır. Mesela... Şimdi bu konudaki e, delilin Hanefilerin dayandığı delilin zayıf olduğunu biliyoruz. Tahtes Surre. Bu konudaki delil zayıf. Şimdi birileri çıkıyor işte bu Hanefilerin, Ebu Hanıfe'nin filanın filanın görüşüdür diyerek bunu hala geçerli bir görüş gibi e, sayıyor. Diğer imamların görüşleri ise onların görüşlerinin dayanakları ise mesela Fevkas Surre. Fevkas Surre'yi göbeğin üzerinde bağlamak. Fevka üzerinde demek ama Ala'dan farklı bir kelimedir. Fevka kelimesi. Arap dilinin inceliğini bugün bilmeyen insanlar işte fevka ile Ala arasında ne fark var diye itiraz edebiliyorlar. Bu onların e, Arap dili konusundaki cahilliklerinden. Ala, edatı altındaki şeyle arasında ittisal olan şeyler için kullanılır. Mesela şu kitap masanın üzerinde derken Ala edatını kullanabilirim. Niye? Çünkü kitap masayla temas halindedir. Fevka kelimesinde ise masa ile temasın olmaması gerekir. Mesela ben şu kitabı masanın üzerinde tuttum demek için fevka kelimesini kullanmalıyım bu şekilde tuttuysam. Aralarında temas yok bakın. Buradaki de elleri göbek üzerinden bağlamak yani fevka lafıyla gelen hadiste Fevka kelimesi geçiyor. Yani göbekle doğrudan teması olmadan üzerinde, yani göğüse yakın yerde. Dolayısıyla e, diğer bazı halinlerin göğüs üzerinde bağlamak, yani ala ala ales sadri ifadesi göğüs üzerinde, yani göğüsle temas halinde e, bağlamaları ve fevka surre yani göbeğin üzerinde demeleri aynı manadadır. Göbeğin üzeriyle kastedilen budur. Yani göbeğin direkt e, temas halinde göbeğin üzerinde demek değil. Göbeğin üzerinde göğüs hizasında demektir fevka sure. Bunun gibi buradaki delili biliyoruz şimdi. Buna rağmen işte falanca alim şu görüşte filanca alim bu görüşte e, bu ayrıntıları bu e, muhalif ayrıntıları halen geçerli görüşmüş gibi tutmanın alemi yok. Veya işte kişi e, cinsel organına dokunduğu zaman abdest bozulur mu bozulmaz mı mezheplerin bildiğiniz bir ihtilafı var. E, meseleye delillerle indiğin zaman yani Allah'a ve Resulüne döndürdüğün zaman neyi görüyorsun? Arada bir engel olmaksızın kişi cinsel organına dokunduğu zaman abdesti bozulur diyor. hadiste. Arada engel varsa bunun bozduğuna dair bir delil yok. E şimdi hadis açık. Hadis açıksa, bakın kitaba ve sünnete döndürmek bu meseleyi burada bitiriyor değil mi? Ama mezheplerde şu görüşler halen devam ediyor. Dolayısıyla bu mezheplere giren insanlar hep böyle ihtilaflı, kitap ve sünnete muhalif pek çok meseleyle karşılaşmaya devam edecek. Bu mezheplerin tedvin edilmesi yani reylerin tedbir edilmesi ve bunların nasların mukabilinde sanki nasla eş değermiş gibi halen itibar görmesi e, Allah'ın dışında veliler edinmektir. Dahası, daha da tehlikelisi Nisa 60. ayette ne ifade edilir? İman iddiasında olanlar ne derler? Tavukta muhakeme olmak isterler. İşte bu taguttur. Hani bugün Tağut'a muhakeme olmaktan dolayı tekfir edenler var ya. Bir kere dayandıkları ayet tekfir etmiyor. Onlar münafıklardır diyor. Onların iman iddiasında bulunan kimseler olduğunu ama imandan Allah katında geçerli olmadığını söylüyor. Delili nedir bunun? Devamdaki ayetler. Onları münafıklar diye basılıyor. Nisa 65'te de iman eden hiç kimseyi e, şu şekilde bulamazsın. Yemin olsun ki e, yani onlar... Rasul'le muhakeme olmadıkça ve Rasul'ün verdiği hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. İman böyle nefh Birincisi bunlar başlangıçta muhakeme konusunda... Allah ve Rasulüne değil de mezheplerine muhakeme olarak tağuta muhakeme oluyorlar. Bu bir nifaktır, bu bir münafıklıktır. Bize o tekfircilerin yaptığı gibi işte tağuta muhakeme olan kafir olur, aleğlıklık, mürted olur böyle bir şey demiyoruz ama bu yapılan iş münafıklıktır. İmanla taban tabana zıttır. Ve Allah Azze ve Celle bunları nasıl anlatıyor? Onlara Allah'a ve Rasulüne gelin denildiği zaman senden büs bütün uzaklaştıklarını, yüz çevirdiklerini görürsün diyor. Mezhep ehli, mezhep tasubu. Böyledirler. Onlar yalın Kur'an ve sünnet delillerinden yaban eşekleri gibi kaçarlar ama onlara imamları tazim ettikleri imamlarının görüşleri mezhep imamlarının kavirleriyle e, birlikte bu ayetleri söylerse ha, o zaman sevinirler tıpkı nasıl Zümer suresinde anlatılan durum gibi Allah tek olarak zikredilince suratları ekşir bozulurlar buna ama ortak koştukları alınınca sevin, verirler. Allah eğer ortak koştuklarıyla beraber anılırsa o zaman sevinirler. Bu müşriklerin vasfıdır. Bundan Allah'a sığınırız. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet yalın Allah Azze ve Celle'nin vahyinin delilleridir. Sen Rabbinden vahyedilene uy. Başka dostlar edinip de onlara uyma. Başka, yani reylerle hükmeden, kıyaslarla hükmeden veya başka şeylerle hükmeden dostlar edinip onlara uyma. Rüyalarla, keşiflerle hükmeden dostlar edinip onlara uyma. Sen sadece Rabbinden vahyedilene uy. Eğer öyle yapmazsan, işte bu ayette e, geçen göndermeye muhatap olursun. Onun dışında bir takım yoksa veliler medindiler. Devam edecek ayet, e, ileride yani Şura suresinin 20. ayetinde geleceğiz. Bunun işin işte Allah'ın dışında yoksa onlara Allah'ın dinde meşhur şeyi kendilerine izin veren ortakları mı var diyerek işin şirk boyutu da e, vurgulanacak ilerideki ayetlerde. Evet 10. 10. ayet Herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, bakın ve mehteleftun fihi min şeyin bakın burada nekre Herhangi bir şey, belli bir şey değil. Herhangi bir şey, hangi konu olursa olsun. Herhangi bir şey de, çünkü nekre umum ifade eder. Herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, onun hakkında hüküm vermek Allah'ındır. Mezheplerin değil, şeyhlerin değil, imamların değil, alimlerin değil. Demek ki ihtilaf edilen şeylerde de Allah'ı ve Resulüne döndürmek mecburi. İşte Rabbim olan Allah. Ben ona tevekkül ettim ve yalnızca ona yönelirim. Bunlar gördüğünüz gibi Nisa 59 ve devamında ifade edilen ayetlerle aynı şeyleri, aynı hükümleri içeriyor. Mücahit Rahimullah dedi ki ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şeyin hükmünü Allah verir. 11. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır, fatırıdır, yoktan var edenidir. Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti. O sizi bu yolla üretip çoğaltıyor. Onun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o semiyedir, basirdir. Evet burada da isim sıfat meselesinde sapan tayfelere bir reddiye var. mücessimiye de, müşebbihe ve mücessimeye de bir reddiye var. Muattıla ve cehmiye de bir reddiye var. Müşebbihe. Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarına, mahlukuna benzetirler. Müşebbihe veya mücessime denilen e, gruplar. Muattıla ve cehmiye ise Allah Azze ve Celle'nin e, işte sıfatlarını söz konusu ettiğiniz zaman işte bunu mahluka benzetmek manasına gelinden bunları inkar ederler. İşte eşar ve matürler de tevil ederler. Biliyorsunuz sahabenin bilmediği şekilde, selefin bilmediği şekilde tevil yorum e, yollarına giderler. Halbuki ayet gayet açıktır. Nedir bu? Onun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. Leise kem mislihi şeyun. Yani bir ke benzetme edatı bir de yani ke kema demek gibi demek. misil misil ifadesi. Misil aynısı demek. Birebir aynısı. Bir şeyin birebir aynısına misli denilir. Onun birebir aynısı gibi bir şey yoktur. Yani Allah eee meselü'l-u'la'dır. Yani ona benzeri bir şey yoktur. Onun misli gibi olan bir şey yoktur. Yani Allah hiçbir sıfatında mahlukuna benzemez. Devamında ise ispat edilen sıfatlar var. Nedir onlar? وَهُوَ semiul basir Yani o iştendir, görendir. İyi de işitmek, görmek mahlukta da olan şeyler. İnsanlar da görür, hayvanlar da görür ve işitirler. Bakın bu sıfatlar ispat ediliyor ama Allah azze ve Celle'nin işitmesi görmesi asla maluku kıyaslanamaz yani e, benzer değildir. İsimde bir benzerlik var sadece İşitme sıfatının ismi işitmek bu benziyor. Şimdi Tevile redde gelince burada eşari ve şey Esabla cehmiye ve e, müşşebeye fırkaları reddediliyor bu ayette yani Allah'a mahluka benzeten de reddediliyor Allah'ın sıfatını inkar eden de. İşte, ispat ettiğin zaman Allah'ın herhangi bir sıfatını onu mahluka benzetmiş olursun diyene de bu ayette reddiye var. Geriye kim kaldı? Maturid ve eşerler gibi tevil ehli kaldı. Delilsiz tevilde bulunanlar, delilsiz yorumda aslında tahrifte bulunuyorlar, manalarda tahrifte bulunuyorlar. Fakat bu yaptıkları tahrifin adına tevil diyorlar. Mesela işte e, Allah'ın eli, ayağı, işte dünya semana nüzulü gibi sıfatlarına gülmesi gibi sıfatlarına bunlar yorum yapıyorlar. Ne diyorlar? Yani biz Allah'ın eli vardır dersek insanların aklına işte mahlukun eli gibi bir el gelir. O yüzden biz böyle demeyelim. Kudret eli diyelim. Veya nimeti diyelim diyorlar. Değil mi? Peki kudret mahlukta yok mudur? Allah'ın elinden kasıt kudretse. Kudret mahlukta yok mudur? Tevil neden batıl bir yoldur, bak? Çünkü tevil eden ne yaparsa yapsın asla mahlukta olan başka bir sıfatı burada zikretmek dışına çıkamaz. Yani Allah'ın el sıfatını neyle tevil ederse etsin. Tevil olarak koyduğu kelime mutlaka mahlukta olan bir şey olacak. Çünkü mahlukun böyle bir özelliği yok. Yani e, mahlukun bilmediği, mahlukta olmayan bir sıfatla açıklayamaz bunu. Dersin ki, Kudret veya nimet diye açıkladın. Peki nimet ve kudret mahlukta olmayan şeyler mi? Ama işte mahlukta olan kudret de Allah'ta olan kudret bir midir yani diyecek sana. İyi de Allah'ın eliyle mahlukun eli bir mi? Sen bunu nereden çıkardın? Niye böyle dolandırıyorsun ki yani? En, en başından Allah'ın şanına yakışır eli vardır ama asla mahlukuna benzemez. Bu kadar. Selefin yaptığı idi Ve Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarında da böyle. Yani onlar geldiği gibi kabul etmişler, böyle iman etmişlerdir. Tevhile, yorma, tahrife e, benzetmeye gitmemişlerdir. Evet, Süddi-i dedi ki bu ayette geçen fatir kelimesi yaratıcı demektir. E, Yezrauküm kavli de yaratıyor demektir. Zere'e. E, ziraat kelimesi buradan geliyor. Ekmek, yani ziraat yapmak manasında, tohum ekmek manasında ziraat buradan geliyor. Yezraukum yani burada yaratıyor, yaratma manasındadır diyor Süt Diraymullah. Mücahit dedi ki Yezraukum kavli hem insanları hem de hayvanları arda arda gelecek nesillerle çoğaltır demektir. Katade'de bu kelimeyi Allah sizi böylesi bir hayatın içinde yaşatıyor demektir. Yani bu yazrau, Zera'a fiilini bu şekilde bir yaratmak olarak açıklamış, birisi nesilleri çoğaltmak olarak açıklamış. Bir diğer seleften imam da hayatın içerisinde yaşatıyor manasındadır demiştir. Ebu Vail yani Şakik bin Seleme Raymullah dedi ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Rabbini zikredip överken onu duyan mi'zat bu anlattığın ne güzel bir kişidir dedi. Bunun üzerine İbni Mesud radıyallahu anh böylesi bir şeyden Allah'ı tenzih ederim. Zira onun misli gibi bir şey yoktur dedi. Evet, yani e, onun söylediği, yani İbn-i Mesud Radiyalan, Allah azze ve celle'yi öven bir takım zikirlerde bulunuyor. Bunu Mizzat adlı kişi içtince, bu övdüğün, anlattığın kimse, vasfettiğin kimse ne güzel bir kişidir. Yani sanki e, bir insandan, bir mahluktan bahsediyormuş gibi bir şey, e, mana içeren bir e, mukabelede bulunduğu için İbn-i Mesud Radiyalan, e, böylesi bir şeyden Allah tenzih ederim zira onun misli gibi bir şey yoktur dedi yani bu ayeti zikretti bunu beyhaki el esma ve sıfatla sayısnatla rivayet etmiştir mevkuf olarak 12 göklerin ve yerin anahtarları onundur o dilediğine rızkı genişletip yayar ve kısar da çünkü o her şeyi en iyi bilendir mücahit ve katade rahimimullah makalit kelimesi anahtarlar demektir ee, Süddi de makalet kelimesi hazineler demektir. Yani Mücahit ve Katade'ye göre ayetin anlamı göklerin ve yerin anahtarlar demek. Süddiye göre ise ki Süddi e, tefsiri İbn Abbas radialanmadan almıştır. İbn Mesud kanalıyla da rivayeti var. Gerçi de müre Hemedani yoluyla. Yani İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu ya anh, anuma dayanıyor Süddi'nin tefsirinin geneli. Makal kelimesi hazineler demiş. O zaman yerlerin ve göklerin hazineleri Allah'a aittir, manasındadır. Evet. Yerlerin ve göklerin hazinesiyle kast rızıklar olduğu zaten ayetin devamında anlaşılıyor. Allah rızkı dilediğine geniş, bol bol verir. Dilediğinden de kısar. Evet. 13. ayet. O, dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa, ihtilafa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi size de şeriat kıldı. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve kendisine yöneleni hidayete erdirir. Evet. Kalpleri hidayete erdirmek, o ihtilaf, insandan ihtilaf ettiği şeyden çıkarıp e, hakka yönlendirmek o Allah'ın rahmetiyle seçtiği kimseler için söz konusudur. E, ve Allah Azze ve Celle insanları bunun için yaratmıştır. İhtilaf etmeleri için. Bütün peygamberlerde işte bu ihtilaftan ayrı Allah Azze ve Celle'nin işte vahyedilenle, Allah tarafından vahyedilene uymaları için rasullerle tebliğ ettiği din budur. Arah Suresi 3. ayetine işaret etmiştik. Sen Rabbin, Siz Rabbinizden vahyedilene uyun. Başka veliler, başka dostlar edinip de onlara uymayın diye. İbn Abbas Radyalama diyor ki Allah Nebilerden Kavimlerine hakkı tebliğ edeceklerine dair söz almıştır. Nasıl bütün insanlardan ben senin Rabbiniz değil miyim diyerek söz aldıysa, Nebilerden de kavimlerine hakkı tebliğ etmek üzere söz almıştır. Mücahit dedi ki, ayetin anlamı şöyledir. Allah sana da diğer tüm Nebilere de tek bir dini tavsiye etti. Allah kendisinin itaatine yöneleni ve günahtan tevbe edeni taatine ve nebisiyle gönderdiği hakka ittiba etmeye muvaffak kılar. Yani ihtilaftan çıkış yolu o Nebi'ye Tabi olmaktır, ittiba etmektir. Katade şöyle anlatıyor. Nuh Aleyhisselam helali haram ve haramı helal kılan bir şeriatla gönderilmişti. Yani kendisinden önceki şeriatta helal olanı haram, haram olanı helal kılan yeni bir şeriatla gönderilmişti. Bu yüzden Resullerin ilkidir Nuh Aleyhisselam. Hadiste öyle geliyor. Ee, zaten... Kur'an'ın siyakı da böyledir. Yani Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Rasul yeni bir şeriatla, yeni bir takım hükümlerle, helali haram, haramı helal kılan, yeni bir takım hükümlerle gelen Nebi demek. Nebi ile Resul arasındaki fark budur. Yani Nebi, mevcut şeriata e, davet eden, insanları çağıran peygamber. Resul ise yeni bir helal, yeni bir haram hükmüyle, yeni bir şeriatla gelen, Nebidir. Evet. Şöyle devam ediyor Katadir Aymullah. Bilin ki ayrılık helaktir. Cemaat ise güvendir. La ilahe illallah sözüne davet edilmesi müşriklere ağır geldi. İblis de ordularıyla birlikte bu daveti geri çevirmek için karşı koydu. Bakın bugün Korona bahanesiyle yürütülen iblisin askerlerinin yürüttüğü bu savaş ta Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden bir savaş devamıdır yani neticesidir. Nitekim biz e, bu olayların öncesinde şeytanın, iblisin akide konusundaki tuzakları diyerek e, geniş, uzun e, süren bir ders serisi yapmıştık. Orada şeytanın nasıl e, yaklaştığı insanlara, neler yaptırmak istediği, o derslerde işlenmişti. İblis ordularıyla birlikte, yani kendisine tabi olan e, cinlerden ordularıyla birlikte, hatta insanlardan ordularıyla birlikte çünkü e, Allah Azze ve Celle Nas suresinde hem insan şeytanlarından, yani minel cinneti ve nas. Yani hem cinlerden olan şeytanlardan hem de minel nas, insanlardan olan şeytanlardan sığınmayı öğretiyor bize. İnsanlardan da tabirleri vardır iblisin. İblis kendi dostlarına vahyeder buluyor Enam suresinde. İblis bazı dostlarına da vahyeder, ilham verir onlara, onlara vesveseleriyle telkinlerde bulunur, yönlendirir. İşte bu bütün ordularıyla tevhid davetinde bulunan kimselere insanları kışkırtır, kendisine tabi olan insanları kışkırtır. Ancak Allah Teala bu söz ile daveti onunla mücadele edenlere karşı yardımlarıyla galip getirecek, düşmanlarına karşı üstün kılacaktır. Bu söze karşı koyanlar yenilir. Bu söze, bu sözle yardım isteyenlere ise yardım edilir. Yani la ilahe illallah, tevil sözüyle Allah'tan yardım isteyenlere yardım edilir. Evet, Es-Süddi Rahimullah ayetteki اَقِيمُوا e din'e kavli, din ile amel edin. Yani dini ikame edin, din ile, o dinin gerekleriyle amel edin demektir demiştir. اِلَيْهِ yunip kavli, Allah'a itaate yönelen kimse demektir. İnabe yönelmek demek. Eee Evet, Allah kendisine yöneleni hidayete erdirir. Demek ki bu insanların ihtilaf ettikleri konularda da Allah'a yönelmek, tevhid zikrini, la ilahe illallah zikriyle Allah Azze ve Celle'den yardım istemek. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani la ilahe illallah zikrini çokça yapmak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zikrin faziletine çokça yönlendirmiştir. Hatta zikrin en üstünü La İlahe İllallah'tır diye buyurmuştur. Bu çok önemli bir cümle. Bizler bugün bu e, La İlahe İllallah tevhidini dilimize pelesenk yaparsak çokça zikrederek bakın. E, Huzeyfe Radiyallahu anh'ta gelen rivayette nasıl anlatılıyordu? İşte namaz nedir, oruç nedir, hac müzikleri nedir bunların bilinmediği bir zamanda bir ihtiyar kadınla bir ihtiyar erkek işte birisi la ilahe illallah diyecek, öbürü diyecek ki yani ne diyorsun böyle? Bakın manasını bile, söylediği şeyin manasını bile bilmiyor. Bizden öncekler böyle söylerdi, biz böyle alışkanlık edindik, söylüyoruz diyor. Bu onlara yetecek mi diyor abi Huzeyfe Radyalan. Ha, ne olacak yani adam namazı bilmiyor, orucu bilmiyor, zekatı bilmiyor. Bu kelime nasıl onlara yetecek? Yani nasıl kurtulacak? Huzeyfe Radyalan birkaç sefer yüz çeviriyor, üçün seferde artık vallahi bu onlara yetecek diyor. Bu onları kurtaracak diyor. Neden kurtaracak? Yani o bilişsizce yaptığı manasını bilmeden yaptığı zikir sebebiyle mi kurtuluyor bu kişi? Ondan dolayı değil birinci varken, akılları alınmamışken insanların bu zikri diline pelesenk yaptığı için. Yani yine kendi amelinin neticesinde. Şimdi değişik şeyler söyleniyor İşte çip takacaklar, şunu yapacaklar, DNA'ya müdahale edecekler, düşüncelerini yönlendirecekler, sağlıkla düşünemeyeceksin falan filan diyorlar ya. Belki de böyle bir şey olacak. Allah bilir, bilmiyoruz. Planladıkları öyle bir şey. Ama öyle bir zamanda dahi senin şu zamanda şuurlu olarak Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getirmen o zamanda bunu ameli olarak da devam ettirmeni sağlayacak demek ki. Doğrusunu Allah bilir. Fakat bu zikir, yani dili zikre alıştırmak, e, böylesine önemli bir şeydir. Nitekim Talha bin Ubedillah an e, cennette cennetten üzenmiş sahabelerden birisi biliyorsunuz. E, bir savaş esnasında elinden yaralanıyor. Elinde bir ok hesab Ah diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şayet Bismillah deseydin, İnsanla, insanların göz önünde melekler e, sana destek olurdu diye olağanüstü bir halden bahsediyor. Bu ne işaret? Kişi zikri alışkanlık haline getirirse zor ve sıkıntılı anlarında ağzından çıkan kelime o olur. Özellikle de sekerat-ı melek dediğimiz ölüm sarhoşluğu hali için yani biz e, Huzeyfe radıyallahu anh'ın bahsettiği hadiseyle karşılaşmıyor olsak bile hepimizin ölümle karşılaşması olacak. Bazımızınki fütçeten belki, bazımızınki de belki ölüm sekeratı yaşayarak olacak. Ölüm sekeratı anında işte la ilahe illallah tekin etmek söyleniyor. Bir kimse hayatında diline neyi alışkanlık haline getirdiyse ölüm anında onları söylüyor. Yani bu yaşanmış tecrübeler bunlar. Adam birisine la ilahe illallah deniyor. adam ticaret erbabıymış. Dünyası alışverişle geçmiş hayatı. Üçten aşağı olmaz, beşten yukarı olmaz. Bu pazarlık muhabbetleri yapıyormuş. İşte o ölüm sekaratında sana zikir tevkinin yapıldığında veya yapılmasa bile Allah'ı zikretmeni kolaylaştıran şey senin rahatlık anlarında Allah'ı zikretmendir. Yani bu sadece dilin zikrim olarak söylüyoruz bunu. Yoksa Allah'ı zikretmek daha geniş bir manadır. Allah'ı zikretmek kalple ve dille, ikisiyle birlikte olursa en kamil olandır. Yani dille olanı biliyorsunuz. Yani dilin Allah'a zikretmez. Kalb ile olan ise onun manasını tefekkür ederek Allah'a zikretmektir. Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka benim veliyim yok. Kainatta tasarruf eden yok. Hatta bazı ilim ehli Esmaül Hüsna'yı ihsa etmenin. Yani Esmaül Hüsna'yı Allah'ın güzel en güzel isimlerini ihsa eden, sayan, Cennete girer diye buyurdu. hadisi şöyle açıklamışlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada ta'da eden, sayan demiyor. Yani mücerret sayan, diliyle zikredip geçen demiyor bakın. İhsa etmekten bahsediyor. Bu ihsa nasıl bir kelime? İşte e, mesela diğer bir hadiste şöyle geçer ihsa kelimesi. Abdestli olmaya devam edin. Buna ancak mümin kimse ihsa eder. Yani onun değerini ancak mümin olan kimse takdir eder herhalde abdestli bulunmak. Burada ihsa hakkını takdir etmek e, manasında yani. İhsa, mücerret saymak demek değil. O manada da kullanılıyor ama kastedilen o değil. Kişiyi cennete sokan şey Esmaül Hüsna işte tek nebesde 100 tane ismi 99 tane ismi neyse bunlar teker teker saymak değil. Birincisi bu 99 ismin hangileri olduğunu biz bilmiyoruz. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tek tek işte Allah'ın esma Hüsna'sı olan 99 isim şunlardır diye saymamıştır. Tirmizi'de İbn-i Mace'de rivayetleri görürsünüz. İkisinde de lafızlar farklıdır zaten. Oradaki ravilerin takdiridir. Yani Allah Resulü'nün işte kim Allah'ın e, yüzden eksik yüzden bir eksik yani 99 tane esma Hüsna'sı vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete girer. Hadisin ardına ravi işte bunların üç tanesi şu surededir, beş tanesi şu surededir diye kendi istimbatlarını sayıyor. Bazı e, rivayet e, ilminden anlamayan bazı Raviler bunu hadisin metninden zannederek merfu naklediyor. Bu yüzden İbn-i Macede ve Tirmiz'deki lafızda, yani o 99 isimde farklılıklar vardır. Onlar Ravilerin, birisi Velid bin Müslim'in, birisi Süfyan-ı Sevri'nin e, takdiriyle belirlenmiş isimlerdir. O halde biz Esma-ül Hüsna'yı nasıl ihsa edeceğiz? Bir, bu Esma-ül Hüsna Allah'ın kitabında geçiyor serpiştirilmiş şeklinde. Nebi Aleyhisselatü Vesan'ın hadislerinde geçiyor. Peki ihsa etmek nasıl? La ilahe illallah terkibinde bu isimleri yani e, Allah'ın güzel isimlerinden olduğu düşünülen alimlerin işte istinbad ederek söyledi bu isimleri e, La ilahe illallah terkibinde düşünün. Mesela La rezzaka illallah Mesela El er Allah'ın isimlerinden birisi mesela. El-Kavi, El-Metin mesela. Bunlar hep Allah'ın isimlerinden. Yani bunlar ittifak edilen isimlerinden. la metine illallah. Allah'tan başka El-Metin. Sağlam güç sahibi yoktur. Bunun gibi. Yani her bir ismi Allah'ı birleyerek, tevhid ederek ihsa etmek, tefekkür etmek, manalarını düşünmek, işte kalbiyle zikretmekle e, kastettiğimizde o manalarıyla birlikte e, yani dilin Esma'nın lafzını zikrederken kalbinde onun manasını tefekkür etmesidir. Evet, 14. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, yani delil geldikten sonra, yalnızca aralarındaki tecavüz ve haksızlık dolayısıyla ayrılığa, ihtilafa düştüler. Eğer Rabbinden belirli bir süreye kadar bir söz geçmiş olmasaydı, muhakkak aralarına hüküm verilmişti. Şüphesiz ondan ardından kitaba mirasçı olanlar ise, Elbette onun hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Bakara suresinde buna benzer bir ayet vardı diyorsunuz. Aynı hususa işaret ediyor. İlim geldikten sonra ayrılığa düştüler ve ayrılık sebebi de ayrılığa düşmeleri sebebi de aralarındaki haset, anlaşmazlık, haksızlık, aralarında zulmetmeleri sebebiyle. Birbirlerine haksızlık etmeleri, birbirlerine karşı kibirlenmeleri, böbürlenmeleri çeşitli sebeplerle ayrılığa düştüler. Halbuki ilim gelmişti. Eğer Allah Azze ve Celle'nin e, belli bir süreye kadar yani belli bir vadi olmasaydı ver, verilmiş bir sözü olmasaydı onların işleri bitirilmişti haklarına hüküm verilmişti yani bu ihtilafları kendilerine ilim gelmesine rağmen ondan yüz çevirip de bu batıllarına uymaları ayrılığa düşmeleri esasında helak olmalarını gerektiren bir iş fakat Allah e, takdir ettiği bir süre var mühlet tanıyor Onların ardından kitaba mirasçı olanlar ise, Allah'ın kitabına varis olanlar ise esasında onun hakkında bir şüphe ve tereddüt içerisindedirler. Katade dedi ki sizleri ayrılıktan sakındırırım zira o helak oluştur. Süddi'de ecel-i müsemma kavliyle kastedilen kıyamet günüdür. Yani Allah aslında bu Allah'ı öyle gazaplanıran bir şey ki o anda kıyameti koparsa yeridir. Fakat Allah bir vaatte bulunmuştur. Kıyamet gününe kadar mühlet vermiştir. Kitaba varış olanlar ile edilenler de Yahudiler ve Hristiyanlardır. El kitaptır demiştir. 15 Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Davet ederken yalpalama, meyletme, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba iman ettim. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle sizin aranızda artık bir delile gerek yoktur. Allah hepimizi bir arada toplayacaktır ve dönüş yalnız onadır. Evet, kitab eline karşı e, nasıl mukabele edileceği işaret ediliyor? Bidat ehline karşı da böyledir. Yani ilim geldikten sonra ihtilafa düşenlere karşı durum budur. Yani aramızda artık delile gerek yok. Yani bir delile gerek yok. Delil geldi zaten ama haksızlık, zulüm sebebiyle insanlar bu delilden yüz çevirip saptılar. Katade dedi ki Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme adaletli olmayı emretmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vefat edene kadar adaletli olmuştur. Adalet de Allah Teala'nın yeryüzündeki terazisidir. Bununla mazlum zalimden, zayıf güçlüden hakkını alır. Allah Teala bu adaletle doğru olanı doğrular, yalan söyleyeni de yalancı çıkarır. Adalet vesilesiyle başkalarının hakkına tecavüz engellenir ve bunu yapan kişi cezalandırılır. Mücahid'de la huccete beynenâ ve kum kavli sizinle bizim aramızda herhangi bir husumet yoktur demektir. Yani e, burada bizimle sizin aranızda artık bir delile gerek yoktur. Sözü aramızda artık tartışacak bir şey yoktur. Husumet tartışma demek. Aramızda e, bir tartışma ya gerek yoktur demektir diye açıklıyor Mücahit ve Yani bu e, tartışma konusu yapılamaz. Yani bidat ehliyle e, tartışmaya girilmez. Ancak işte delil bellidir. kitab ehli içinde böyle. Hani dinler arası diyalog diyorlar ya. Böyle bir şeye gerek yok. Eğer e, bir sıkıntı varsa kitab ehli Yahudi ve Hristiyanlar tevbe ederler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de iman ederler. Kur'an-ı Kerim'e de iman ederler. Ve tabi olurlar ve Müslüman olurlar. Bizim aramızdaki husumet ancak böyle biter. Bidat ehli için de aynı şey geçerli. Kitabı ve sünnete yalın olarak Rabbimizden vahy tabi olmaya yanaşırlarsa, ihtilaflarını, e, kitabı ve sünnete aykırı düştükleri yerleri e, bir tarafa bırakıp Allah'a ve Resulüne yalın olarak dönerlerse, birleyerek dönerlerse, bizim de bidat ehliyle aramızda bir problem kalmaz. O halde, e, bidat ehliyle diyalog, tıpkı dinler arası diyalog daveti gibi bir şey. Yani onlarla işte diyaloğa girelim falan filan diyenler aslında dinler arası diyalogla aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü bu ihtilaf neden sonra olmuştur? İlim geldikten sonra olmuştur. Yoksa kendisine hüccet ulaşmamış kimselere biz zaten mazur görürüz. Onları bir daha delil de saymıyoruz. Hüccet ulaşmamışsa bir kimseye o zaten e, mazurdur. Ama ilim geldikten sonra, kitap ve sünnet delilinden sonra yani kitabın sünnetinin şeyi açık, hükmü açık. İşte Allah Resulü'nün zamanında öyleydi bu zamanda böyle olmaz diyen böyle bir insanla senin ne diyalog kuracaksın ki? O hakka dönüp tövbe etmedikçe onunla bizim aramızda böyle bir diyalog söz konusu olamaz. Evet Allah izin verirse Şura Suresinin 16. ayeti e, Hak'tan sonra tartışanlar başlığıyla devam edecek tefsir dersimiz. Bugün burada bırakalım. Subhanek ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah tevhideke la ve estağfuruke ve